Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş soruyor. E, güzel bir soru. E, güncel bir soru. E, hepimiz bu sorudan e, devamlı muhatap oluyoruz. Diyor ki, adak tuttum. Adakı kurban çestim Allah yolunda adak olarak. Bunun yiyebilir miyim? Evet. Bu konuda alim, Ehl i sünnet alimi dört mezhepte ihtilaf etmiştir. Bir kısmı demiş yebilir, bir kısmı demiş yebilmez. Bir kısmı da de datayı olmuş. Şimdi bunun racih olan kavlu, alimler diyorlar ki, ameller niyete göredir. Eğer sen niyetinde adakı, ben Allah yolunda bir kan döçüyüm dediysen, o zaman kan döçersin, yanında da sen yersin, dağıtırsın aynen e, kurban cibi olur hükmü. Üçe de bölebilirsin. Bir mahsuru yoktur. Ama senin niyetinde dersen ki ben adak tuttum al senin rızan için bir koyunçası fakir fukara dağıtırım o zaman yememen lazım yememen lazım ulamalar diyorlar çünkü inneme a'malu bin niyet ve inneme lukullüm rı inme neva her şey işte, niyetine göre e, şey olur bir de bazı alimler diyorlar bu urfa bağlıdır eğer o urfta mesela bizim türkü ortamında adak çesilirken anlamı bir den adak tutar için bir den desem hemen adak tuttum anlamı bu fakir fukara'ya gidiyor. O zaman o örf muteberdir. O ondan yememesi lazım. Fakir fukara'ya dağıtması lazım. Evet bunun hükmü budur. Bunun yanısında sadece bunu cevabı bitirmeden bunu hatırlatmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adaka hoş bakmamış. Şeriat İslam şeriatı bunu teşvik etmemiştir. Resulullah diyor la tunz, la Nazar yapmayın diyor. Adak yapmayın <gülüyor> fe inen nezre la yati fe inen nezre la yati bi hayır. Nazar, adak, her getirmez. Çünkü nedir? Allah Subhanahu ve Teala sen üzerine sen üzerine Allah Teala senin üzerine vacip kılmadığı şeyi sen kendi üzerine vacip kırıyorsun. Bugün dedin çeserim hayecanla yarın bulmadın imkanın olmadı bu sefer tövbe istiğfar çıkış yolunu ararsın. Onun için Allah Teala bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Adak yapmayın. Çünkü adak e, fe innen nezre la يرد من قدر Adak Allah'ın kaderini değişmez. Yani sen Allah'a şart koşuyorsun haşa ve kafe. Ya Rabbi bir su edep var Rabbil aleminle. Yani bir saygısızlık var Rabbil alemine karşı. İnnehu diyorsun ki ya Rabbi beni başarılı yapsan bu konuda ben sana bir kurban keserim. Sanki Allah-u Teala'nın ihtiyacı var senin kurbanına. Yoktur. Çünkü allah Teala ayette de diyor hazmelesinde Allah'a allah kanları etleri ulaşmaz. Niyetiniz ulaşır. Niyet sen çestin Allah'ın emrini yerine getirmektir. Ya e, adakı Allah emretmemiş. Onun için Resulullah sonra ne diyor? Bu adakı da diyor Allah cimri insanlardan sadaka olarak çıkartıyor. Onun için adak güzel bir şey değil, bir musulmana yakışmaz. Adak tutmamamız lazım arkadaşlar. Müslüman adak tutmaz. Bir şey olsa Allah'a yarvarır, cözyaşıyla yarvarır, allah Teala onu isticab eder. Çünkü allah Teala diyor elini kul açtı, kul elini açtı onu boş göndermez Rabbimiz Kerim'dir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hikmeti gereği ona istese ani cevap verir, istese biraz gecitir, istese çok gecitir, istese kıyamet gününe bırakır. Ondan dolayı adak her getirmez, tutmayın. Bir musulmana da adak tutmamak yakışır. Musulmana ne yakışır? Her sıkıştığında Rabbil alemine dönmesi lazım. Rabbil alemine şart koşmaması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, telliğinizin şeyi koptu bir yeri Allah'tan isteyin. Bak en basit bir şey. Bu nedir tellik ya? Çok basit bir şeydi. Niye Allah'a döneyim? Yani senin her şeyin Rabbinle olması lazım. Allah'tan da Allah'ın rahmeti gereği Allah e, kendi kendiyle kulu arasına vasıta koymamış. Bu en büyük nimettir rahmettir Allah Teala'dan. Direkt nerede olsan direkt bağlantın var. Açık canlı hat Allahu Teala'ya desen ya Rab Rabb'in der. Buyurun kulum ne istersen vereyim sana. Yeter ki onu hali sana cönlinle çağır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.